Adak kurbanı ve nezir kurbanı var. Dolayısıyla e, bu şekilde çeşitli kurbanlar var. Cübbeli Hoca diyor ki, uyku sorunu olan namaza başlasın, yatsında namazı kılmadan uyursa şeytan musallat olur. Evet. İkincisi, hipnoz ile tedavi e, e, de uygun mudur? Tedavi Bu tedavi şekli bir şey yarıyor mu? Şeytan ya da hayal ürünü mü? Şimdi Avrupa'da bunu uyguluyorlar. Yani alternatif tıp ya da tedavi terapi, terapi yönünden hala şu anda uygulanıyor. Hipnozla insanları uyutup vücudunu e, açık duruma getiriyorlar ve o zaman onun vücudunda yönlendirmeye yapıyorlar. Hatta sadece tedavide değil, agent işlerinde e, devletler arası e, insanın, mesela bir adam diyelim ki yakın zamanda FETÖ'nün e, şey kutusu Diyelim ne diyelim sır kutusu. Onu ne biliyor bilmiyor söylemiyor. Eskiden ona çok büyük eziyetle verdiriyorlardı. Şimdi öyle değil. Yüksek enerjiyi yükleyerek ya da efendim bu yük, beyne efendim, şey, tembelleştirecek. Bazen otlar var. Bazen ilaçlar var. Bazen de sözlerle hipnoz yapabiliyorlar. ve Bu hipnoz yoluyla insanın beynindeki bilgileri rahatça, önceden yemin etmiştir, söylemez. Ama onun kolayca, rahatça söylemesini sağlıyorlar. Burada kullanılan metodu, aynı metodu, vücudun e, içine girerek vücuttaki rahatlayıcı, mesela vücuda aklı başına gelince, kendisini hep kötü düşünceler geliyor, negatif düşünceler geliyor. Ona 20 dakika bu seansta uyutursanız, daha sonra o vücuttaki rahatlamayı sağlıyor. Evet, e, beyanda sihir e, gücü vardır. Ait kelime de. Beyanda sihir gücü var diye. Yani e, sihir şudur bu manada. Yani hiç umulmadık e, güce sahiptir. Konuşma kabiliyetine sahipseniz insanları konuşarak efendim onları rahatlatırsınız. Hatta hiç söylemek istemediği şeyleri söyletebilirsiniz. Bu güç e, evet Kur'an'da Mahir 51 de yazdı. Bu vardır. Zaten ee, insanlar bu gibi güçlerin adına sehir demiş olması e, şaştıklarından bu, işi, bu işin iç yüzünü bilmediklerinde ee, bu tehlikelidir kaçın manasında burada gözle görülen elle tutulan bir e, şey yok bunun iç yüzü ne olduğu bilmiyoruz tehlikeli bu manada bizim İslami açıdan düşüncemiz şudur eğer ki kişi, kişiye güvenmiyorsanız namaz kılmıyorsa oruç tutmuyorsa ibadet yapıyorsa o kişinin üzerindeki güçler muhakkak şeytanidir, cin mesaredir. Bu güçleri kullanıyorsa. Ben bunu biraz araştırdım bu konuyla ilgili. E, ne kadar e, riki ustası yaz, yahut terapi ustası varsa bunlar eğer hayal pratike veyahut da terapiler e, katmıyorum, orada olmayabilir. Ama e, hayal pratikelerin hayal pratikelerin Türkçesi tam nedir? Şu anda aklıma gelmedim. E, bunların Muhakkak bu süfli cinlerle ilişkisi var. Söylüyorlar. Ve bunlar bir yerden öğreniyorlar. Bunların eski kitaplarında da gerek Yahudilerde de bu isimler biliniyor. Parapsikoloji o değil. Parapsikoloji değil. Parapsikoloji değil. Psikolog da değil. Bunlar şey diyorlar. Yani enerji yoluyla tedavi ettiğini söyleyenler. Genellikle medyum ayrı. Medyum o medyayla ilgili. Bunları ne kullandığı orada ayrıca medyumların çoğunda da bu şekilde yani her internette dosyası olan iyi adam değil her piste kötü adam değil <gülüyor> bu medyatik bir isim medyum dediğiniz zaman ama anlaşılmıyor pek ee, bu açıdan e, birkaç Almanlardan ben soruşturdum bir isim biliyor musun bir Yahudi bir kadın vardı sordum gittim araştırdım <gülüyor> bana dedi ki el atash dedi diye bir melek biliyor musun dedi ben bilmiyorum dedi Aman evet. akodum Salim, aman akodum. Estağfurullah. Ee, dolayısıyla Değil mi? Bırakalım. Evet. Ee, Musa inşallah o diye bakın ya. Ben biraz dinleneyim. Ee, Allahümme salli ala seyyidina ve nebina ve muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebina muhammedin illezi tenhalu bihil ukadu kurabu tukda bihil havaycu ve tunalu bihil husnul havatimi ve husnul havatimi bi vecihi l-kerim ve ala alihi ve sahbihi ve selam Allahümme salli ala seyyidina muhammedin il-fatihi l-ma'ulika vel khatimi bil hadi ila ala ve Allahümme sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil melihihih sahibu al makamil ala ve lisanil fasıh Allahümme sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi usafihi usallim Allahümme can iftala salavatki ebede ve enma berekatike sermada ve eska tahiyyatki fadlan ve adeda ala işe fil kalayiqil insaniyeti ve mecmu'il haqaqi il imaniyeti ve turi ve mehbtil esrar rahmaniye ve arusul memeketil rabbaniye ve kâid rükûl Âmîyâ ve Müslimîn sallâhu aŧ-ûlâ aleyhîm ejmâl ruhu cəsed il kemnâyin ya Rasûl şimdi vücudumuzu sıvazlayalım ruhu cəsed il kemnâyin ya habib Allah vücudumuzu sıvazlayalım Peygamberimiz sizin vücudunuzu sıvazlamış gibi düşünün ruhu cəsed il kemnâyin ya habib Allah Vaynu hayati darayn ya Rasulallah. Gözümüzü peygamberimizin nurunu görmüş gibi öpelim parmaklarımızı öpüp gözümüze sürüyoruz. Vaynu hayati darayn ya Rasulallah. Vaynu hayati darayn ya Rasulallah. El mutahakkik bi alaruti bil ubudiyyati vel mutahalli bi el halil al azam el habib el Muhammed ibn Abdullah ibn el ve ala sa'iril enbiya'i vel musselin salavatullah ala nebina ve aleyhim ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil evvelin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin fil ahirin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin fil meleil ila İlâ yumiddin velhamdülillahi rabbil alem. Evet, üzerimizdeki sıkıntıyı atmış olalım.